Ağzı Allah'tan Şeytan Rjeem. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdülillah, İzzet Ana lihaza. Oma kün nihet ede ala bilan. Haddan Allah. ve atsam illa bİllah. Fı Subhanı Allah. İzzet Ana illa illa Şeyatin. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi ve bi fe bi zalika felyefrahu huve hayrun Yunus suresinin 58. ayeti kerimesindeyiz. Bu sure-i celile <gül> ve ayeti kerimemiz Bismillah. Kul bi fadlillahi Allah'ın fazlıyla ve bi rahmetihi ve onun rahmetiyle mutlu olsunlar. Mevla'nın lütfu, ikram ediyor. İkramda insan sevinir. Ve <gülüyor> bizalike işte bundan dolayı bununla fel yefrahû, ferahlansınlar. Huve hayrun <gülüyor> mimma yecme'ûn. Allah'ın lütfu, Allah'ın rahmeti daha hayırlıdır. Mimma <gülüyor> yecme'ûn. O şeyleri ki yani mallar vs. fani geçici dünyalıklardan daha hayırlıdır. Çünkü dünya ve içindekiler geçici, ölünce insanın elinden çıkıyor ama yaptığı ibadet taat, Allah'a kulluk, sonsuz ve ebedi kalıyor. Bu ayeti kerime Efendimiz ve Vesselam'ın dünyaya gelişiyle sevinilmesi ve o rebul 12. gecesi böyle bir sevinç gösterisi, salavat-ı şerifelerin getirilmesi, Fakirlerin yetimlerin sevindirilmesi, o mübarek gece camilere koşup orada cemaatle namaz kılınması ve dualar edilmesi, sevinilmesi ile alakalı bu ayet delil olmaktadır. Bununla alakalı birkaç rivayet paylaşacağız. Güzel bir sıddıklardan birisi, ''Men feriha bi ni'metillahi min hayçü enneha tilken ni'me fe Allah'ın nimetini menferihan biniame tilla. Allah nimet vermiş minhayzu ennahat ilken niyame. Yani nimete seviniyor. Allah'ın verdiğine değil de o nimet. Allah unutuyor. Efendimuzdurun. Allah ortak koşuyor, diyor. Bu hadis değil, böyle bir söz. Ama menferihan biniame tilla. Allah'ın nimetine seviniyor. Minhayzu ennah min Allah. Allah'tan geldiğine seviniyor. Allahım, bu, yani bu nimete kavuştum. Allahım, sen kavuşturdun. Bir kişi nimete kavuşuyor, nimete seviniyor. Veren Allah'tır. Onu hiç işe katmıyor. Kâne ferahuhu billah. İşte bu şekilde nimeti veren Allah'tır diye sevinir ve Allah'a şükrederse onun sevinci Allah için olur. Bu konuyla alakalı ayeti kelimelerde kerimelerde habbebe iman ve zeyyenehu fi kulubikum. Allah celle celaluhu size imanı sevdirdi ve kalbinize süslü gösterdi. Ve kerahi ileykumul kufra. Allah küfrü ve'l fusuka fasıklığı bile bile ısrarla dinî hükümlerini çiğneyip Allah'ın emirlerinden çıkmak ve isyan, haramlar, günahlar işlemek bunları Allah imanınız gereği size çirkin gösterdi. Bir insan demek ki Allah'a asi olmak ve günahlar işlemek, haramlar işlemek kalbine çirkin olmalı. İçkiyi, kumarı, faizi, zinayı, müziği, eğlenceyi, kanareke karışık işleri vesaire. Allah'ın sevmediği bir işi Müslüman sevmeyecek. Allah'ın sevdiği işleri sevecek. İşte imanın alameti budur. Benim imanım ne durumda? Allah'ı seviyor. Onun emirlerini seviyor. Yapabiliyorsan Allah'ı sevmekte dürüst. Allah'ın emirlerini sevmiyor. Onu yerine getirmiyor ve o hususta da gayreti yoksa bu durumda da bu kişinin durumu isyanı tuğyanı sevmesi demek ki adresi yanlış. Ulaike umur <gülüyor> raşidun. minallah. Bu Allah'ın lütfudur ve niyameh. Vellahu alimun hakim. TNS'ten bir hadis-i şerif. Men hedâhuullahu lil islâmi ve allemahul kur'ân sümme şekâ Ketketeb Allahu Fakr'a, birine aynesi, ilayimil, yelqahu. Menhada Allahu İslam. Allah kime İslamı hidayet etti? Ve allemi hurrân. Mevlauna Kur'anı öğretti. Yani ahkamı Kur'anı biliyor. Sunbeşeki yelqahu. Sonra şikayet ediyor. Kur'anı öğrendik, biz hafız olduk, ne oldu vesaire diye. Halbuki en büyük sermaye sahipsin. Yani fakir kaldık demeye getiriyorsa. Allah celle celaluhu iki kaşın arasına onu fakirlik damgası vurur. Yani fakirlikle ibtila olur. Ya Allah'ın ilim sıfatının tecellisi Kur'an'a sahip olmuşun. Bundan büyük bir lütuf olur mu? Buna şükredilmesi gerekirken Kur'an hafızı olduk, fakir kaldık vesaire diye bu şekilde bir hayıflanması Allah onu gerçekten fakir bakıyor. Sümmetelen Nebi'i sallallahu aleyhi ve bir rahmeti. Allah'ın lütfu iman. Allah'ın lütfu Kur'an. Onlara haiz olmuşsun, sahip olmuşsun, hafızı kelam olmuşsun. Niye kendini tahkir ediyorsun? En büyük sermayeye sahip olmuşsun. فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَهُونَ Bununla sevinsinler. Yani orada dünya minel enval. Dünyalıkları elde etmesinden daha büyük mükafata, daha büyük güzelliğe sahip olmuş oldu. O kişi, dünyalıklar geçip gidecek ama o ilim, irfan, o Kur'an, hafızı Kur'an yanında Allah'ın kitabını götürecek. Şimdi, Mevlüt Kandili ile alakalı Muhammed Malik Hazretleri vardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın torunlarındandı. Mekke'den yaşardı. O bu hususta güzel bir çalışma yapmış. 15 madde ile özetlemiş. Bunların birkaç maddesini biz mütalaa edeceğiz. Mevlüt Kandili meselesi Dinimizde bunun yeri nedir? Bazıları mevlüt kandili delilleri var mıdır? Var. Ayet-i kerimeye kul bi ve bir rahmetihi Allah'ın lütfuyla rahmetiyle, fe bizalike bunlarla sevinsinler. Kur'an Allah'ın rahmetidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın lütfu keremidir. Allah bizi ikram etti ve biz onu örnek alıyoruz. İyi ki Allah Celle Celaluhu alın benim kitabımı okuyun deseydi biz Kur'an'ı nasıl uygulayacağız? görsel olarak yaşayan bir örnek efendimiz Hz. Muhammed gönderdi. O mersenna ki biz illa rahmet alemin bi sene alemlere rahmet olarak gönderdi. İşte onun gelişiyle biz sevineceğiz. İkinci mesele inna ve melekati ve sallun alen Allah melekler mesela sizin evladınız yakınınız dese ki Allah ne yapıyor? Allah ne yapıyor acayip bir şey. Ama Allah Celle Celaluhu kendini tanıtıyor. İnnallâhe Allah ve melâketü ve benim meleklerim ne salat ediyor alen Nebi. Nebi-i Zişan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e. Ya evlezinâmin ey iman edenler. Duydunuz mu? Duyduk ya Rabbim. Sallû aleyhi ve sellimu teslima. Siz de Habib'e salat edin, selam edin, teslim olun. Ve çokça salat edin. Ha Demek ki aleyhisselatü vesselam Efendimiz'e salatü selamlar getirmemiz, onun dünyaya geldiği günlerde de sevinmemiz, ve ona salat getirmemiz ne kadar güzel olacaktır. Bir diğer mesele yine Ali seyyidül sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz kendi dünyaya geldiği günleri kendisi de, e, kutsamıştır. Yani değer vermiştir. İşte burada Ebu Katade'den gelen hadis-i şerifte Ennallâhe sallallahu aleyhi ve sellem su ile ansavmi Yomul Isneyn. Pazartesi günün orucu tutulması. Pazartesi perşembe çok kıymetlidir oruç tutmak. Neden? fi Aleyhisselat Vesselam buyurdu ki zatı yavım Pazartesi günü vurit tufiyi ben o gün dünyaya geldim onun için o gün oruç tutmak yani kendisinin dünyaya gelmesi Allah'ın ümmete rahmetidir Allah'ın ümmete rahmeti olması sebebiyle Rabbim beni rahmet olarak gönderdi diye Allah'ın verdiği nimete kendisi seviniyor ve kendisi oruç tutuyor e biz de onun yaptığı her şey bizim için sünnet olmuyor sünnet oluyor e biz de onun dünyaya gelişine seviliyoruz. O gün peygamber olarak gönderildim. O gün Mekke'den çıktı. Medine-i vardı. Ve Daribeka ahirete gidişi de pazartesi günü olmuştur. Yine dördüncü bir diğer meselede geçmiş dönemde yaşanmış olan hadiselerde, önemli hadiselerde Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in değer vermesi önemli hadise. Mesela, Yine Hazreti Abbas'tan gelen bir hadis-i limmakadim-i sallallahu aleyhi ve sellem el-Medine. <gülüyor> Ali saad ve sellem'in Medine'ye geldiğinde Yahud yasumun Ashura. Aşura günü oruç tutuyorlardı. Aşura günü. E, se zahlike, fe se'alu an zalike feqalu hazihi'l-yevm allazi azfarallahu min ve beni Israil ala firavun ve nahnu Allah celle celalühu Musa Aleyhisselam ve taraftarına bugün büyük zaferler nasip etti. Firavundan kurtardı. Bundan dolayı Aşura günü biz oruç tutuyoruz dediler Yahudiler. Aleyhissalatu vesselam efendimiz çok zarif bir ifade. "Kâdiru sallallahu aleyhi ve sellem evla bi Musa minkum." Sizden Musa'ya hürmet, saygı ve onu sevmemiz biz daha müstahakkız. Siz ne kim oluyorsunuz? Yani "Summe emra bi savmihi" orucu tutun. Ha demek ki güzel şeylere kavuşulduğu zaman, iyi şeyler Allah'ın nimetine, lütfuna kavuşulduğu zaman bu şekilde oruç tutulması, ibadet edilmesi, sevinilmesi, tazim edilmesi bu. Yani mevlüt kandilinde bir şeyin yanlış olması için dinde onun olmaması gerekir. Kandil gecesi ne yapılıyor? Bütün ümmet camiye gidiyor. E camiye gitmekten güzel ne olabilir? Cemaatle namaz kılınıyor en büyük teşvik edilen şey birlikte cemaatle namaz kılmak e orada hazır millet toplanmışken emri bin maruf yapıyor Siz en hayırlı ümmetsiniz iyiliği emreder kötülükte ne orada emri bin maruflar yapılıyor hayır hasenatlar yapılıyor fakirlere yetimlere orada infaklarda bulunuluyor. Allah'ın rahmeti insanların e, Cemaatin üzerinedir Burada böyle bir birliktelik sağlanıyor e, Bazıları işte böyle bir şey yok demeleri Çok büyük talihsizliktir neden Çünkü dinin teşvik Ettiği bir şeyi Genel olarak din camiye gidin diyorsa Gidiliyorsa ilim meclisleri Kurun diyorsa kuruluyorsa Birbirinize destek verir fakir fukarayı Gözetinde yapılıyorsa bu dinde Yok demek kişiyi dinden çıkartır Dinde olan bir şey nasıl dinde yok diyorsun. Bir şeyin dinde olmaması için yapılanın dine uymaması gerekir. Yani e, böyle bir farz, böyle bir vacip, böyle bir sünnet yok. Bambaşka bir şey ihtas ediyorsun. Yani toplanıp çalgılarla, çengilerle, müziklerle, kadın erkek karışıklığı böyle böyle bir şey. Dinde yok işte bu yok. Yani biz Allah'ın bir farzına, peygamberin bir sünnetine, ee, onu neşr bulduracak yaşatacak bütün faaliyetlere seviniriz ee, ve bundan dolayı mutlu oluruz çünkü Allah'ın bir lütfudur cemaatle namaz kılmak birlikte olabilmek ümmetin birliğini tesis edebilmek emrim marufların yapabilmesi yapabil o vesileler o güzellikler ee, bir diğer maddede mesela Ebu Lehem gibi bir kafirin e, cehennemde pazartesi gecesi su içmesine sebep olması Bukhari hadisidir bu Urveden rivayet ediliyor ee, ebu Leheb'in leheb e, kölesi Süveybe ve kan ataka hiyne beşeratu bir miladı Resulullah sallallahu sellem. Resulullah dünyaya geldiğinde Süveybe haber verdi. Dedi ki senin yeğenin oldu ey Ebu Leheb dedi. Daha Resulullah Efendimiz dünyaya geliyor. Tabii peygamber mi değil mi belli değil. Yani bilinmiyor Ebu Leheb bilmiyor. E, peygamber olduğunu öğrendikten sonra düşmanlık yaptı. Ancak buna rağmen Ferdaatur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eee felemme mate Ebu Leheb hatta ilk Efendimiz ve Vesselam'a süt veren süt annelerinden bir tanesidir Süveybe Resulullah Efendimiz'e süt verdi felemme <Sessizlik> <Sessizlik> mate <mâ> Ebu Leheb Ebu Leheb kafir olarak öldü Rahul Abbas Hazreti Abbas Resulümüz'in amcası yani kardeşi oluyor Ebu Leheb'in kardeşi oluyor rüyasında <Sessizlik> bir adama Eslemel Abbas bir e e şerri hayvetin yani e, Ebu Leheb'in hayat ikisi yaşıyordu. E, Hz. Abbas Müslüman oldu. Ebu Leheb ise inadından e, Müslüman olmadı ve kafir olarak öldü. Feqale lahu dedi ki ey Ebu Leheb ne oldu başına neler geldi? Lem elka hayran ba'dakum sizden sonra bir hayır göremedim. Felaket dedi yani. Yanıyoruz, açlık ve susuzluktan kırılıyoruz. Gayla enli sukitu fihaza yani nükre ibhame. O parmağının şöyle arasını gösterdi. Kullüle ile İsney pazartesi geceleri bir atıkı Süveybe. Süveybe'yi azat ettiğim için. Yani Hz. Muhammed'in gelişine sevindiğimden dolayı Allah bana e, baş parmağımın boğumlarından diyor. Baş boğumlarından Mevla bana su içiriyor. Bukhari hadisidir bu. İşte demek oluyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelişine Sevinen bir kafir bile azabı hafifliyor. E biz iman üzere Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dünyaya gelişine işte mevlut Kandili dediğimiz ona sevinmemiz. Sevinmemiz neyle oluyor? Yani camiye gitmekle veya hanım kardeşlerimiz evinde nafile namazlar, kaza namazlarını kılmaları, salavat-ı şerife getirmeleri, istiğfar dedi. imkanları varsa bir fakire bir yetime yardımcı olmaları, <gülüyor> ve bu şekilde o mübarek gece efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın şanına yakışır bir şekilde ihya edilmesi, sevinilmesi meselesidir. Bir diğer husus da yine efendimiz Aleyhisselatü vesselam hayru yevmin talaat aleyhi şemsi cuma fihi Mesela gün olarak Allah cuma gününü cuma günü mukaddes bir gündür çünkü Adem Aleyhisselam o gün dünyaya gelmiştir. sebeplere dayanıyor. Yani cuma mübarek bir gündür Adem aleyhisselam o gün dünyaya gelmiş Allah'u alem Yine Kale Cibril aleyhisselam inzil fasalli fenezele fesallaytu fe kale etedriyenne sallayt Sallaytu bir e, beyti lahm Hay subuli de İsa aleyhisselam Aleyhisselatü vesselam filmimiz Mekke'den çıkıp Miraç'ta Mescidi Aksa'ya gelirken Cebrail dedi ki Ya Muhammed inzil, inzil Yani ininiz Burada namaz kılınız Burası neresidir? Burası beyt Yani İsa Aleyhisselam'ın dünyaya geldiği bir yerdir. Hali orası bellidir. Orada bir mağara bulunmaktadır. İsa Aleyhisselam burada dünyaya geldi. Onun şanına yakışan bir şekilde onun dünyaya geldiği yerde iki rekat namaz kıl. Ee, söyleyen Cebrail Aleyhisselam namaz kılan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani dünyaya geldiyse geldi. Ben niye bu gece böyle bir şey yapayım haşa demedi. Buradaki mesele çok ne sayıda rivayet edilmiş bu. Yani güzel şeylere bizim sevinmemiz, sevincimiz de e, dinin ahkamına uygun bir şekilde bir harekettir. İşte cemaatle namaz kılmak gibi, salavat getirmek estağfurullah de demek, Yasin-i Şerifler okumak, kayıhasanatlar yapmak gibi güzel şeyler. Bir diğer hususlarda peygamber olduktan sonra kendisi adına Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurban kesmesi meselesi vardır. Mesela Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz ileriki yaşlarında 59 yaşından bahsedilir. Ee, kendi adına kendisi akika kurbanını kesmiştir. Yani dünyaya gelişine e, bir sevinç olarak e, o dönemin dedeleri e, müşrik olmaları hasebiyle. E, çünkü Resulullah Efendimiz Peygamberliği 40 yaşında oldu. Dünyaya geldiğinde böyle bir e, hüküm olması mümkün değil. Kendi adına kendisi akika kurbanını kesiyor. Bir diğer husus yine. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz hasen. Müslümanlar bir şeyi güzel görüyoruz Alimler Yani ahkamı dini bilen insanlar e Güzel görüyor İşte Resulullah Efendimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Dünyaya gelmiş E onun dünyaya geldiğine Bir sevinç göstergesi olarak Camilere gidelim yani Rabbimizin sevdiği salavat-ı şerifler getirelim. Estağfurullah diyelim. Günahlarımızdan tövbe edelim. İlim meclisine katılalım. Bir sohbet o meclisi kurulsun. Müslümanların güzel gördü, güzeldir. Müslümanlar çirkin diyor. Yani çirkin nedir? Yani dine uymayan bir iş yapılıyorsa, o da kötüdür. Bir diğer husus, Ard edelim. Allah Celle Celaluhu, geçmiş ümmetlerden, peygamberler, büyük insanların yaptıklarını bize Örnek göstermiş onların yapılmasını bizlere bildirmiş. En meşhuru mesela hac farizalarında Hacer annemizin Safa ile Merve arasındaki İsmail aleyhisselama su bulmak için oradaki yaptığı o davranış bize ne oldu? Kıyamete kadar ibadet oldu. Yani bu burada bir insan bir insana tapmaz bir insan bir insanın ancak oradaki o hatıra o efendim bir kulun acziyeti zaten kabe muazamaya Muazzama'ya gitmek nedir Allah'ım ben günahkarım acizim huzuruna geldim senin mekanın yok ama beni bu mekana davet ettin itiraf ediyorum ee, ve nasıl ki Hacer annemiz burada bir kul olarak aciz kaldı biz de aciziz huzurundayız safa ile Merve safa arınmak Merve yükselmek beni günahlardan arındır K huzuruna kabul eyle ya Rabbi diye Oradaki bir fiili biz taklit etmiş oluyoruz ve ibadete dönüşmüş oluyor. Hac fiilleri de böyle. Ve eddin finnasi bil hacce tu kalijalun ala kulli zomir yetina min kulli fajjin amik. Ey İbrahim, Kabe muazzamayı bitirdikten sonra insanları hacca davet et. O da Safa tepesine çıktı ve oradan ey insanlar Kabe'ye gelin. Bomboş her taraf boş. Dedi ya Rabbi burada kim duyacak? Seslenmek senden duyurmak benden kıyamete kadar herkes duydu kim ne kadar duyduysa bile bekleyen bir defa 50 defa diyen 50 defa Rabbim ee, gidemeyenlere gitmeyi gidenlere tekrar nasip eylesin onlar yürüyerek veyahut develerin sırtında uzak yerlerden büyük bir yorgunluk ve meşakkatlerle sana gelsinler ve kahveyi i Muazzama'yı tavaf etsinler özet olarak şunu arz etmek isterim ki bir şey bir yapılan bir iş Allah'ın emrine, peygamberin sünnetine, dinin buyruklarına uyuyorsa ona bidat denmez. O din, dinde yok denmez. Dinde var o. Yani mevlüt kandili. Özet olarak. Dinde camiye gitmek var mı? Var. Cemaatle namaz var. E, dinde emir bir maruf var. E, ve salavati şerifelerin getirilmesi var. Hayır hasenatın yapılması var. E, bunlar yapılıyor. E, burada dine aykırı olan taraf neresi? Bir şeyin dinde olmaması veya dine aykırı olması için yapılanın dinde bulunmaması gerekir. Yani öyle bir etkinlik yapılıyor ki bir ibadete benzemiyor, namaza benzemiyor, zikre benzemiyor, tesbihe benzemiyor. kasanata benzemiyor. Bir orada bir şeyler yapıyorlar, paralar harcıyorlar ama hiç beyhude, hiçbir işe yaramıyor. Fuzuli bir gösteri gibi böyle müzikler eşliğinde karma karışık bir şenlik havası içerisinde eğlenceye dönüştürüyor. Bu nedir? Ne var burada? Namaz yok, cemaat yok, zikir yok, tesbih yok, tahmid yok, ha, dinde yok. Buna denir. Yani dinin koyduğu bir hükümlere uymuyorsa o dinde yok. Dinin koyduğu hükümlerden farzını, vacibini, sünnetini, müstehabını yapıyorsa dinde var. Dinde varsa dinde var denir, ona karşı çıkılmaz. Bu şekilde meseleyi özetlemek lazım. Bu <gülüyor> yapılan sadece ibadete teşviktir. Bir şey... Dini bin İslamiye'nin yapılmasını geliştiriyor, teşvik ediyor. Minare mesela. Resulullah döneminde yoktu. çatılara çıkılıyordu. Fakat ezanın sesinin duyurulması açısından yükseğe çıkılması vardır. Bu orada o işi kemalata doğru götürüyor. Camilerde saflar. Resulullah döneminde o saf çizgileri yoktu. Ama... Safları dümdüz tutun safların düz tutulmasına destek veriyor yani sünneti kuvvetlendiriyor sünneti kaldırmıyor yapılan iş eğer ibadeti destekliyor kuvvetlendiriyor yapılmasını sağlıyorsa buna dinde yok denmez var dinde olanı e, daha kolay yani daha rahat yapılabilmesi e, tam hakkıyla yapılabilmesi Açısından onun açılması gerekiyor. Bozmuyor. O farzı güçlendiriyor. Sünneti güçlendiriyor. Değiştirmiyor. Bir şeyin bidat olması için dindeki bir farzı kaldırması, sünneti kaldırmasıdır. <gülüyor> sünneti yaşatıyor, farzı yaşatıyor ise ona bidat denmez. Yunus suresi 59. Kul, araeytum mâ enzelallâhu lekum mir rızkın fe cealtum minhu haraman ve halala. Kul Mevla buyurur ki Habibim onlara söyle. Haber verin manzelullah. Allah o şeyleri ki indiriyor lekum sizin için bir rızık, rızık. Fecaaltum. Burada enzele kelimesini kullandı. Yani rızık topraktan bitiyor zannediyoruz. Allahu Teala buyurdu ki enzele indiriyorum. Demek ki gökten yağan yağmurlarda bir aşılama, bir o Meyveyi ve sebzeyi Oluşturma özellikleri Gökten gelen nesnelerle oluyor Şöyle konuşalım Mesela 50 yıldır Bir Kayısı bir şeftali Bir armut bir elma O ağaçların dipleri böyle aşağı doğru Kuytu olmalı çünkü 100 kilo 200 kilo yarım ton elma veriyor Şeftali veriyor Şimdi topraktan gıda alıyorsa o toprak böyle Oyuk olmalı yani bir kuyudan su çektiğiniz zaman 10 ton su vardı, suyu çektin, o aşağı doğru inmesi gerekir. O toprak da böyle aşağı doğru inmesi gerekiyor. Yani toprak yerinde duruyor, e, su veriyoruz 100 kilo, e, su adet tamam hepsi gitse e, 200 kilo elma oldu. Nasıl oluyor bu? İşte en zelallah. Yani şu hava boşluğundaki etkenler e, o meyvelerin, nimetlerin oluşmasının büyük e, sırları var işte fotosentez dedikleri bazı ince meseleler bunlar uzun uzun e, nasıl olduğunu e, anlayamaya çalıştım yani izah edebilirim ancak e, biz sadece tefsir üzerinden devam edelim. Kul ara ma Allah Allah size indirdi mir rızkın rızık olarak halbuki topraktan büyüyor ama Enzele kelimesi var burada onun için dikkat çekmek isterim bu ilimlerle meşgul olan Gıda işleriyle meşgul olanlar bunlara da dikkat etsinler. Kıyamete yakın rivayetler vardır. Hava boşluğunda mesela bir insan muz isteyecek. Ben muz isteyeceğim burada. O muzu buradaki o işlemi yapıp eh, muzu soyacağım. Ve burada şu boşlukta böyle şeyler olacak kıyamete yakın. Enzel Allah. Lekum bir rızkın Allah size rızıklar. Fec'aletum size minhu haramen. Mevla onlardan size haram ve helala. Helalleri yarattı. Mevla yaptı bunları. Kul Allahu iznelekum. Allah mı izin verdi? Eme alallahi yetefterun? Allah'a iftirada bulunuyorsunuz. Yani Mevla-u Mevlaatalah ne buyurursa onu yapacağız. Şunu ye. Tamam ya Rabbim. Bunu ye. Tamam ya Rabbim. Bitti. Yani ahireti kurtarmak kolaydır. Rabbimiz Celle Celaluhu neyi buyurmuşsa ona bir villaya misafir oldun, o sana sofrana bir şeyler koydu, bunları yiyin. Efendim şu bölgeye girmeyin, yani orası e, <gülüyor> bize ait olan bir bölümdür, oraya girmeyin. E orada her türlü nimet var, Şimdi oraya gittiğiniz zaman haddi aşmış olursun. Mevla Celle Celaluhu da dünyada sınırsız nimetler yaratmış, <gülüyor> yarattığı nimetlerde. Şunları yiyiniz, bunları yemeyiniz laf dinleyip ahireti ku kurtarırız. Kal aliyin keremallahu vece meneften nasi bi ayri ilmin ilimsiz insanlara fetva veren lanetü's sema ve'l gök yer <gülüyor> ona lanet eder. Biz sadece nakilde bulunuruz. Yani ayet okuyoruz, hadis okuyoruz. Ulema, müştehi ulema bunları nasıl anladı? Bunları aktarırız. Şunu ortaya koymamız lazım. Ümmet ve bütün millet olarak bize kadar din-i bin asli haliyle getirildi. Dinin aslı iman esasları Adem Aleyhisselam'dan Resulullah Efendimiz ve günümüze kadar iman esaslarında değişiklik yok. O zaman bu iman esasları eli sünnet çizgisi dediğimiz maturid eşari ve ahkam-ı dinin anlaşılması hususunda Hanefi Maliki Şafii Hanbeli dinden bu kadar fıkıh meselesi anlaşılabilir. Bize emanet edilen bu, bu fermanı hiç dokunmadan padişah işte yorumda yazabilirsin demiyor o fermanı kilitliyor mühürlüyor. Efendim onu teslim etmek gerekiyor bize tevsil, tevdi edilen bu güzel dinin asli halini bozmadan yanlış yapsak yapabiliriz kuluz biz örnek değiliz asli haliyle dini sonraki nesle aktarmamız lazım şimdi yapılan maalesef dine insanlar yorum katmaya kalkışıyorlar böyle de olur diyorlar Allah bize fikir sormuyor. Ne düşünüyorsunuz kullarım diye baştan sona tefsiri inşallah bitireceğiz. Ee, hiçbir ayetinde bulamazsınız kullarım sizin düşünceniz nedir diye. Sadece Rabbimiz helalleri haramları tayin ettiğini, hükümleri bildirdiğini. Hazreti Ali ne buyuruyor? Ee, Allah'ın dinine bilgisiz fetva veren kişi gökler ve yerler ona lanet ederler. Biz tevdi edilen bu güzel emaneti asli haliyle anlayıp Asli haliyle bir sonraki liste aktaracağız. Dinden bu kadar alternatif çıkar. Yani iman esaslarında mezhep yoktur zaten. Maturidi ve eşari hepsi aynı şeyi söyler. Ufak lafız izahatlarında farklı anlaşılır zannediliyor. Onu da anlamak çok zor. Yani iman tektir. Mezhep hususunda ana gövde de fark yoktur. Namazı, orucu, zekatı, haccı tartışmazlar. anne babaya iyiliği, şefkati, merhameti tartışmazlar. İçki, kumar, hangi mezhebe göre öyle bir şey yok, faiz, zina, adam öldürmek, ihanet, kötülük, haset, kin, nefret vesaire, insanlara kadretmek, aldatmak, ticaretteki efendim e, gış dediğimiz kandırmalar hangi mezhebe, mezhebe yok, dinde. Dinin ana gövdesinin tamamı aynıdır ama şimdi bakıyorsunuz dinin ana gövdesinde tartışıyor. O zaman bu ne diyor, dinsizlik oluyor, net bir ifade. Mezheplerin arasında böyle bir dinin, öğle namazının farzı kaç rekattır diye hiçbir mezhep bunu tartışmaz. Namazın, orucun, ibadetlerin ana gövdesinin, ana gövdede mezhep yoktur. Ana gövdede, haramların ana gövdelerinde mezhep yoktur. Sadece ayrıntılarda bu ne olabilir? Yani ana gövdede içki haramdır ama böyle bir ot var, bu ne olabilir? Yani bu sarhoş ediyor mu? Ediyorsa o zaman bu da haram olur gibi... Orada ulema kafa yormuştur. Yoksa içki kimse tartışmaz. İçilmeze bir yoktur ama ehli sünnetin dışına çıktığınız zaman bu mezhep bunun meseleleri tartışıyor. Ana gövdeyi de bu sefer namaz vakitlerini değiştiriyor ve efendim 5 vakti kaldırıyor vesaire. Yunus suresi 60. Ve ma zannullazine yafteruna alallahi'l kezip. O kimselerin düşüncesi nedir? Yafterune uyduruyorlar Allah'a, Allah'a el kezip yalan. Yevmel kıyame. Kıyamet günü. Ne yapacaklar kıyamet günü? İnnallâhe zu fadlin alennâs Muhakkak ki Allah kullarına büyük lütuf sahibidir. İşte konumuzun özeti yine bu ayet-i kerime çıktı. Siz benim hakkımda yalan uyduruyorsunuz. Ben size böyle bir yetki verdim mi? Yok. Benim hakkımda, benim dinim hususunda ben size fikir sordum mu? Yok. Sizin yapacağınız tek şey benim ahkamımı anlamak ve bana güzel kulluk etmek. Tamam ya Rabbi. Vamazan nöllerini iftiron, iftira diyorlar Allah Allah'ı el kezib yalan. Ya kıyamet günü gününde onların hali ne olur? İnna Allah Allah du fazilen insanlara lütf sahibidir. Walakin ne insanların çoğu la yeşkuron şükretmezler. Allah'ın celle celal nimetlerden istifade ederken sahibini tekulune te rizki ve la teşkuruli. liben rızkımı yiyorsunuz bana şükretmiyorsunuz buyuruyor Allah celle celalü. Yunus suresi 30 60 61. ayet. Ve ma tekunu fi şey'in ve ma minhu min Kur'an ve la ta'malûne min amel illâ Aman aleykum وَمَا تَكُونُوا ف۪ي Önemli bir iş hususunda وَمَا O bulamazsınız diyor, bulamazsın Habibim ya Muhammed sallam ف۪ي شَيْنٍ Önemli bir iş hususunda وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ وَمَا okumazsın minhu. o mühim itaatlerden biri yani Kur'an'da min Kur'an'ın Kur'an'dan وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ وَلَا تَعْمَلُونَ amel etmezler min amelin bir bir iş Özet olarak Kur'an'dan okuduğun, Kur'an'dan itaat ettiğin, Kur'an'dan uyguladığın hangi mesele olursa olsun Yani benim hükmümde, benim bilgimde, benim sizlere bildirdiğim itaat ve ibadetten neyi yaparsanız, neyi konuşursanız İlla kunna aleykum şuhuda Size şahitler tayin ettik buyuruyor kunnâ biz olduk aleykum şuhuda şahitler yani yüzlerce melek binlerce melek böyle takip ediyor lu nefi. giriştiğiniz hangi işi yapıyorsanız ne iş yaparsanız yapın yevme'izîn kıyamet günü tuhaddisu dünya üstünde insanlar ne yaptıysa dünya haberlerini konuşacak diyecek ki filanca kolon şunu yaptı filanca konum bunu yaptı dünya dile gelecek Ayet de sabit. اِذَا زُلْزِلَةِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا وَاَغْرَجَةِ الْاَرْضُ اَذْقَالَهَا وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَعْلَهَا يَوْمَ اِذِنْ kıyamet günü تُحَدِّسُ Hadise havadiz, Ahbara haberlerini konuşacak. بِيَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَا اِسْتُف۪يدُوا نَف۪ي Siz giriştiniz, yapmaya çalıştınız. Her hususta melekler size şahitlik yapacak. Allah Celle Celalı her şeyi bilendir. Ve man yazıbu an Rabbı ki min miskali zerre, fil ardi ve lafis sema, ve la kaybolmaz an Rabbı Rabbinden min miskali zerre. Zerre kadar küçücük, havada uçuşan toz, ışık olmasa göremiyorsun, ışığı tutuyorsun, ah küçücük bir şey, havada uçuşan toz kadar bile olsa, fil ardi dünyada ve lafis sema gökte kaybolmayacak. İyilik yaptıysanız kaydedilecek, kötülük yaptıysanız o da kaydedilir. وَلَا أَصْغَرَ مِنْ O zerreden daha küçük olan atom. وَلَا أَكْبَرَ Ondan daha büyük artık o havada uçuşan. Onu da 10.000 on bin defa küçültünce o zaman atoma ulaşabilirsin. Havada uçuşan o zor görülen e, nokta kadar olan bir zerre... ...onu da 10.000 on defa küçülttüğünüz zaman... O zaman laboratuvar özel görebilirsin atom dediğimiz bütün. Yani bir dağı parçalasan işte o atoma ulaşırsın. Bir demiri bir ton demiri parçalarsan o atoma her şeyin sıfır noktası. onun Onu da parçaladığın zaman enerji yok oluyor. Mevla yoktan var ediyor. İnsanda yüz trilyon hücre var. Hücrelerin birleşimiyle insanın bedeni ortaya çıkıyor. Kurban olduğum Rabbim. Yani bir zerre dahi kaybolmaz göklerde ve yerde. Ve la daha da küçüğü. Ve akbara, ondan daha da bir illa kitabı kitabım. Hepsi levh-i kayıtlıdır diyor Allah. Bunlara kimya deniyor. Yani maddenin ana yapısı, gövdesi, Efendim atomların birleşimiyle demir, magnezyum, çinko, bakır vesaire elementlerin oluşması. Mevla buyuruyor ki ben hepsini levh-i mahfuzda kaydettim. Hepsini yazdım Neler var burada Ne kadar konuşulacak şeyler var Farklı bilgiye girer Kur'an-ı Kerim'in bir özelliğidir Oradan şerat-ı kevni dediğimiz Yarattığı kainatı Mevla işaretlerle tanıtır Mesela burada göklerden bahsetti Astronomi ilmi Yerden bahsetti jeoloji dediğimiz Efendim Maddeden bahsetti kimya dediğimiz e Bir de orada onun küçüğü ve büyüğü Fizik ilimlerine girer yani Kur'an-ı Kerim burada olayların bütününü görmeye çalıştığınız zaman maddenin her aşamasında küreden zerreye bir atom içerisinde proton, proton, elektronlar var. İşte onların hareketleri var, aynen itme ve çekme kuvveti gibi, mıknatıs hareketleri gibi. Büyüttüğünüz zaman galaksilerde aynı şekilde merkez var, itme ve çekme kuvvetleri. Bu parçalandığı zaman yok oluyor. Ve ki kevâkibun teserat, yıldızları diyor Mevla, darmadım ne diyeceğim, yıkacağım diyor. Yani bunların hepsi kayıtlı diyor Allah. Bunların küçüğü de olsa, bileşenleri büyüğü de olsa ise işte homojen heterojen dedikleri şeyler, falan, adına ne takarsan tak. Hepsi Allah'ın levh-i mahfuzunda kayıtlıdır. Günümüzdeki en büyük sıkıntı ve yufakuhun bilim olacak. Bin çeşit bilgi dalları var. Her çeşit ilimler okuyorlar. Bir gayri din, din olmayacak. Bunları yaratan kimdir? Ondan ilgilenmem diyor. Ama Allah yarattı. Mevla ben bunların hepsini kaydettim diyor. Göklerin sırrını Allah yaratmış yerin sırrını Allah yaratmış maddenin sırrını Allah yaratmış Allah desen ne olur olmaz mı niye Allah diyemiyor günümüzde zenginlik veya ilim yani zenginlik güzel bir şey evin olur barkın olur fakat o zenginlik artıp cehenneme götürürse o zenginlik sonsuz bela oldu İlim de aynı ilim güzel bir şey gibi görülüyor fakat o ilim sana kibir verirse Allah diyemezsen o da seni sonsuz cehenneme götürüyor yani kuvvet güzel bir şey ama gençlik çağında kuvvetini Allah'a kullağı kullanmadığını o kuvvet seni cehenneme götürüyor. E yetki güzel bir şey fakat o yetkini sen hakka ve adalete kullanmadığın zaman o yetki iki günlük yetkin efendim kendine göre bir otorite kuruyorsun ama hakka kullanmadığın için ahiret sonsuz pişmanlık oluyor. Ne, ya, ne oldu bu şimdi? Onun için bunları yerli yerinde kullanmak lazım. Haddimizi bilmemiz... Allah Celle Celal'ın mülkündeyiz. Bu ayeti kerime çok mühim bir ayettir. Yerleri gökleri sah sahip olan Allah. Benim ilmimi okuyorsunuz. Önemli işler yapıyorsunuz. Ve her ne işler ameller işlerseniz hepsini kaydediyorum diyor Allah. Hepsini. Hangi işe girişirseniz. Yaptığınız zerre kadar bir şey kainatta gökte ve yerde kaybolmaz. Hepsi kayıtlı. Atomdan daha küçük atomdan daha büyük. Hepsi fi kitab-ı mübin lehü mahfuzda apaçık bunların hepsi kayıtıdır diyor. Hazreti Süleyp'ten gelen bir hadis-i şerif bu hadis eyüme raculun diyor astaka imra. Evlilik ve borçla alakalı. Bir insan evleniyor fakat karşısındaki mesela bu hadisi anlatabilmek için şunu misal vermek lazım. Evlilik farzdır. Eğer harama düşme tehlikesi varsa o gencin evlendirilmesi farzdır. Evlilik vakti geldi. Kendisi iman ehli, harama katiyen düşme tehlikesi yok. En nikahü sünnet. Evlilik benim sünnetimdir. Evlenmesi sünnet oluyor. Bir de haram evlilik vardır. Ailesinin hukukunu bilmiyorsa, çoluk çocuğunu Allah sevgisiyle yetiştirmeyi, hafızı kelam etmenin ehemmiyetini bilmiyorsa... ...çoluk çocuğuna helal rızık getirmek mahiyetini bilmiyorsa... ...bunun evlendirilmesi haramdır. Bunu öğretmek lazım. Hadis-i şerif bu. Eyüma yumaracülün diyor... ...estaka imraten sadak... ...bir adam hanımına ben sana bakacağım... ...senin nafakanı vereceğim... ...senin mihrini karşılayacağım... Vallahi ya alemin evlâ yurid eddâhu ...yani Allah biliyor ki o adam onu yapmak istemiyor. Allah biliyor. Allah'ı kandıramaz kişi. Fakat o adam... ...onu kendine böyle... E, nikahı altına almaya çalışıyor Fakat gayesi nikahı altına almak değil ondan istifade etmek ona para vereceğim diyor sana mihrini vereceğim diyor seni geçindireceğim diyor Sana eş olacağım diyor ama derdi o değil Allah onu biliyor ee, Bu durumda ladi da İlahhu fegarrahlah <gülüyor> Allah'ı kandırıyor ve halle Fer cehaabil batıl batıl yere onun iffetini kendine, helal yapmaya kalkışıyor. Laqiyallaha yahme yalkahu ve huve O kişi Allah'a zina eden kul gibi Allah'ın huzuruna gider diyor. 2. Ve eddan min raculin Bir insandan borç alır. Şöyle sıkıntım, böyle darlığım, böyle meşakkatim var. Vallahu ya'le mennehu la eddahu. Yani ondan borç kopartmaya çalışıyor. Ödeme niyetiyle değil. Onu bu şekilde efendim, ee, parasını alıp فَغَرَّهَا بِاللّٰهِ فَغَرَّهُ بِاللّٰهِ Onu Allah ile aldatmaya çalışıyor. وَاسْتَحَلَّ مَا لَهُ بِالْبَاطِلِ Batıl yere onun malını kendini zimmetine geçirmeye çalışıyor. لَقِيَ اللّٰهَ عَزَّوَجَلْ يَوْمَ يَلْقَاهُ وَوَا سَارِكُونَ Hırsız olarak Allah'a hesap verir diyor. Çok dikkatimi çekti bu hadis-i şerif. Yani bana diyorlar ki işte şu anda ülkemizde olsun dünyada olsun ekonomi nasıl düzelir? Bu hadiste düzelir. Bu hadisi şerifle düzelir. Hadis-i şerif işte burada. Yuvayı böyle kurtarırsın. Bir insan yuvasını ölümüne kuracak. Bizim iki tane devletimiz var. Yuva devlettir. Vatan devlettir. İkisinin başındakine reis deniyor. Onun için bir insan evine sahip olacak. E, eşine sahip olacak. Çoluk çocuğuna sahip olacak. Evinin nafakasını tedarik edecek. Devletin idaresi de... İdare hususunda asker vatanına sahip olacak Asker kendi vatanının nöbetini beklerken Gider düşman e, sa, e, hududunun nöbetini beklemeye kalkışırsa Hanım da evinin nöbetini beklerken Gidip de başkasıyla gezmeye kalkışırsa O zaman nöbetler değişti mi Yuvada yıkılır vatan da yıkılır Meseleleri başa almak gerekiyor Onun için biz yuvamıza vatanımıza sahip çıkacağız Eğer bir insan evlenirken Bu hadis çok dikkat çekici Evlenirken ben yuvama sahip çıkacağım Allah'ın verdiği evlatlara ve çoluğuma çocuğuma helal rızık yedireceğim. Bu nikah sahihtir. Yok ben bunu nikahıma alayım. Gereken taahhütleri de yapayım. Tabii tabii ne istiyorsan veririz falan. Halbuki bunu yapmayacak. Onu bir şekilde iffetini ele geçirip onun iffetiyle oynamak. Oynan Ondan sonra bir iki sene sonra bu adam bana yar olmadı. Zaten sana yar olmak için bunu, bu evliliği yapmadı. Allah onu biliyor. Allah Celle Celaluhu o kişiyi zani olarak ahirette e, mülâkazı edip hesaba çekecek Bir insan da borç almaya çalışıyor halbuki ödemeyecek Fakat sana bazı ifadeler bulunarak senden o parayı kotarmaya çalışıyor o, Sen de o parayı verirsin Müslüman kandırılabilir Kandırılan kişi zararlı değildir Kandıran zarardadır Burada kandıran zani oldu Kandıran kişi hırsız oldu Allah'ın huzurunda bunların hesabı çok zor, hesabı verilmez. Mevla onu mahşerin çöplüğüne atar, e, hesap olarak en sona bırakır. allah Alem ne olur onların hali? Sonunu bilmiyorum. İhanete Allah müsaade etmez. Onun için mazlum durumuna düşenler... Ahiret hesabı kolaydır zaten geçici dünyadır Allah kendisine sığınanı zayi etmez ondan dolayı Osmanlı mesela aldığına verdiğine dikkat etmeyenlerin sakalını keserdi bu adam fasıktır yani bu adam mesela borcunu alıyor vermiyor milleti bu şekilde bir alışkanlık yaptıysa ifşa edilmesi lazım bak bu adam ben, benden aldı benim canımı yaktı bu adam bunu alışkanlık yaptı buna para kaptırmayın diye söylenebilir bu gıybet değildir. Yani çünkü boyunun tipini konuşmuyorsun. E, oradaki bu durumda yani benden aldı bu adam istismar ediyor. Vermek için, ödemek için almıyor vesaire. İnne min iman imanil mer'i en ya'leme ennallâhe ma'ahu hayzükan. Ne kadar Ubade bin Samit'ten. Bu Mescid-i Aksa'nın surlarının sıfırında yatıyor bu büyük sahabe. Ubade bin Samit radıyallahu anh. Kâdâ Resulü'nü sallallahu aleyhi ve sellem. İmanın en faziletlisi... Her nerede olursa Allah seninle beraber benimle beraberdir düşünecek diyor. Mamin dabetin fil ardıvela tahirin yeturu bize hayi. Yeryüzünde debelenen bütün canlılar, havada uçan bütün kuşlar, sizin gibi onlar ümmetler yani insan, karınca, kuş, onlar hepsi topluluk. Bakıyorsunuz kuşların bir tane önderi var, en önde uçuyor, reis, ondan sonra hepsi geriden gidiyor vesaire. Hürmete bakar mısınız? Ma'farat nafimim kitabimin Biz kitapta Kur'an'da hiçbir şey geri bırakmadık. Allah'ın huzurunda hesap vereceksiniz. Bu ayeti de okuyalım. Bugünkü dersimizi bitirelim. Ve indehû buyuruyor. Allah katındadır mefatihul gayb. Gayb anahtarları benimdir. Lazım olan gaybı bildirdim. Yaz döneminde hava sıcakken bilirsiniz ki kış gelecek odununuzu hazırlarsınız evladın 10 yaşına gelince bilirsin ki 15 16 yaşlarında 20 yaşına varmadan yuvasını kurayım 5 sene 8 sene sonrasını bilir. Ona göre hazırlığını, çeyizini hazırlarsın. Lazım olan gaybı Allah bize bildirmiş ancak. Ve fatihul gayb yarın ne olacak? Efendim hayat ne olacak? Kıyamet ne olacak? La ya'lemu ancak Allah bilir. Ve aylum mafil berri bahr. Denizde ve karada ber kara vel bahr denizde ne var ne olacak? Allah bilir. Yani deniz sakin mi bir anda deprem mi Allah diğerlerden sellerden depremlerden felaketlerden yangınlardan kasırgalı muhafaza eder. Ve ma varaka. Bir ağaçtaki yaprak benim irademle oraya takılır benim irademle düşer. Hiçbir şey benden habersiz hareket etmez. Ve düşmez min varaka. Yaprak illa ya muha benim ilmimle düşer. Ve la toprağın içerisine attığınız o buğday tanesi o toprağın içerisinde çamurda çürümesi gerekiyor. Onu çürütmüyorum. Toprağa attığınız, serpiştirdiğiniz buğdayı ben biliyorum. Ve la ratbin ve la yaşkır <gülüyor> ne varsa illa fi kitabim mubin. Hepsi ki efendim levh-i mahfuzumda kayıtlıdır. Hepsini takip ediyoruz. Sonsuz kudret sahibi Allah. 215. sayfaya geldik. Bundan sonraki programda inşallah devam ettireceğiz. Rabbim rızasına muvaffuk son nefeste iman cennetiyle müşeref eylesin. Amin Subhan rabbiyel aleyhi ile ala ve hebe elhamdülillahi ille Lihaza ve ma kunna linaht edeyel evla'an hadanallah. Ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ya Rabbi rızana muvafık işlerle meşgul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi canımızı yolunda kullanmaya, malımızı yolunda kullanmaya, yuvamıza sahip çıkmaya, hayatımızı razı olduğun bir şekilde asalet, vakar, izzet, selametle son nefeste iman, Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. diyerek huzuruna varmaya muvaffak eyle ya Rabbi. Ya Rab el alemin şu güzel tefsirimizi takip eden arkadaşlarım, dünya vuhre bütün hayır muratların ihsan ede. Hayal edemeyecekleri güzellikler nasip eyle. Bekarlara yuvalar. yuva sahibi olanlara mutluluklar. Torun sahibi olan evlatlarına, çocuk torunumuza. Hayırlar, bereketler, selametler nasip eyle. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah meseller. Eûzu billahi